Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cuma namazının dinimizdeki yerini hadisi şerif müminin terk etmesi halinde gafillerden kalbi mühürlenmişlerden olacağı şeklindeki ifadeden anlıyoruz. Cuma namazı, tıpkı cuma günü sıradan bir gün olmadığı gibi, cuma namazı da sıradan bir namaz değildir. Cuma namazı ciddi bir şekilde diğer namazlardan hutbesiyle, cemaat şartıyla ve diğer şartlarıyla, Farklı bir namazdır. Bir defa Kur'an-ı Kerim'deki Cuma Suresinin 9. ayetinden Cuma namazının farziyeti anlaşılıyor. Pek çok hadisi şerif, onlarca hadisi şerifte de Cuma namazının farzlığına dair belge var. Ve aynı şekilde Cuma namazının ...farzlığı ve farklı bir... ...namaz olduğu hususunda da... ...ümmeti Muhammed'in... ...icma'ı vardır. Cuma namazı... ...iki rekattır. Bütünü iki rekattır. Yani farzları... ...herhangi bir namaz... ...övle ikindi derken de... ...farzlarını kastederiz biz. Kaç rekaattir Şu kadar rekattır. Öncesinde sonrasında sünnetler vardır. Onlar ayrı hesaplanıyor... Cuma namazı kendine göre farklı şartlar olan ve farklı özellikleri olan bir namazdır. Normalde iki rekat sabah namazı gibi görülse de diğer namazlardan çok farklı olan yönleri vardır. Cuma namazının. Bir kere Cuma namazının vacip olmasının ...şartları var. Daha önceki... ...fıkıh derslerinde... ...bir şeyin... ...vücubunun şartları... ...ve sıhhatinin şartları diye... ...iki türlü şartı olabileceğini söylemiştik. Bu şu demek... ...bir... ...ibadet... ...bir kere... ...Müslümana... ...mükellefiyet olarak, sorumluluk olarak... Yükleniyor mu? Yüklenmiyor mu? Önce ona bakılıyor. Buna vücubunun şartları diyoruz. Yani bu ibadetin gerekli olmasını sağlayan şartlar demek. Sıhhatinin şartları da demek, uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan şartlar demektir. Namazda genel olarak aynı şeyi görmüştük. Namazın bir Önceki şartları demiştik, namazın ortamı hazırlanıyor böylece. Vakit mesela namazın e, vücubunun şartıdır. Yani vakit gelmeden namaz vacip olmuyor. Setir avreti sağlayarak namaz vacip oluyor. Sonra namazın dış şartları hazırlanınca içerideki farzlar, vacipler e, yani sıhhatinin sahih olarak yapılmış Olmasının şartları gündeme geliyor. Ee, namazda mesela kıraat sıhhatinin şartlarındandır. Cuma namazının da iki türlü şartı var. Birincisi vücubunun şartları. Yani vücubunun şartları demek Cuma namazının bir Müslümana farz olması için gerekli şartlar demek. Ondan sonra sıhhatinin şartları da bir cuma namazı kılınmış, o görev yerine getirilmiş olması için gerekli şartlar demek. Cuma namazının vacip olarak bir Müslümanın sorumluluğuna girmesi için birinci şart erkeklik şartıdır. Bu erkeklik şartı kadınların cuma namazı ile mükellef olmadıklarını gösteriyor. Cuma namazı sadece erkeklere farzdır. Burada e, hangi şartlardan dolayı böyle bir e, kural vardır maddesini bir sonraki dersimizde kadınların cuma namazı ile ilgili hükümlerini ihtiva eden dersimizde bunu konuşacağız inşallah. Onun için şimdi bu ayrıntıya burada girmeyelim. Cuma namazının dış şartları, yani vacip olması için gerekli, farz olması için gerekli şartların birincisi, erkek olmaktır. Ama hanımlar kendilerine farz olmadığı halde, cuma namazı kılsalar, namazı kılmış olurlar. Yani farz olmadığı halde, yerine getirseler ibadet yerini bulmuş olur. Bir yolla hürriyetini kaybetmiş olanlar da Cuma namazı farziyetinden e, muaftırlar. Hapis olmak, esir olmak gibi hürriyet de Cuma'nın şartlarındandır. Bütün ibadetlerde olduğu gibi bali olmak ve akil olmak yani akıllı ve bulu çağına ermiş olmak e, Cuma şartlarındandır. Aynı şekilde bedensel özür taşımamak, bedensel özürle neyi kastediyoruz? Müslümanın yürüyerek cuma namazına gidecek kadar sağlığının, sıhhatinin yerinde olması. Demek ki yatalak hastalar, ağır hastalar veya işte serum tedavisi gören hastalar gibi hastalar da Cuma namazı kılmayabilirler. <gülüyor> Bir başka Cuma'nın e, farz olması için gerekli şart, e, mukim olmaktır. <gülüyor> mukim olmayana da Cuma farz değildir. Mukim e, kelimesi, daha önce gördüğümüz seferilik şartlarını taşımayan Müslüman demektir. Müslüman ya mukim olarak bir yerde yaşıyordur, oralıdır yani. Yahut da seferidir, 15 günden az duracaktır, yolculuk esnasındadır. Mesela otobüste veya bir vasıtayla yolculuk esnasında cuma vakti gelse, cuma Müslüman'a farz olmaz. Kılsa olur, bulunduğu yerde cuma kılınıyor diye onlara tabi olsa kılsa cuma olur. Ama cuma namazı kılması farz değildir. <gülüyor> Veya 15 günden az bir yerde durduğu için seferi olan Müslümana da Cuma namazı kılması şartı yoktur. Güvenlik sağlanmış bir yerde olmak da Cuma namazının farz olması için şartlardandır. Terör korkusu ciddi bir terör tehdidi gibi bir nedenle veya da e, mal güvenliği sıkıntısı olabilir. E, yani malı bırakıp gitmesi halinde e, baskın yiyecektir. Böyle bir korku cuma namazını er, e, farz olmaktan muhafale getirebilir. Her halükarda can ve mal güvenliği ciddi boyutta ise cuma namazı için e, muafiyet yani farz olmamak söz konusu olur. Doğan e, afetler, aşırı yağmur, e, çok aşırı soğuk gibi nedenlerle de Cuma namazı e, farzlı kalkabilir. Nasıl olur bu? Yani mesela Cuma saatine yarım saat kala e, şiddetli yağmur başlamıştır. Bir saat, iki saat devam etmiştir. E, arabayla bile çıkılacak durum yoktur. Fırtına vardır. Bu tip afetler olabilir. Bunlar oluştuğu zaman yani Cuma namazını Allah muaf tutuyor. Herkes ne yapar o zaman? Övleyi kılar. Peki herkes Cuma'yı kılsın. Evet sıkıntı burada. Cuma evde kılınmaz. Cuma biraz sonra göreceğimiz gibi belli bir sayıyla cemaat halinde kılınması gerektiği için mesela e, öğle namazını konuşurken e, fırtına, yağmur bir şey demiyoruz. Allah hak ver deyip evde kılacaksın. Çadırında kılacaksın. Ama cuma namazı öyle değil. Cuma namazı cemaatle ve belli bir mekanda kılınması gerektiğinden cuma namazını biz farklı algılıyoruz. Bir insana cuma namazı farz olmadığı halde mesela bayanlar gibi mesela hastalar gibi Mesela seferiler gibi ee, Müslüman gidip Cuma namazını cemaatle kılsa evet Cuma namazı sahihtir. Öğle namazı kılması gerekmez. Demek ki Cuma namazının e, dışarıdan bakıldığında oluşması gereken şartları var. E, görüyoruz ki bu şartlar Cuma namazını tamamen farklı bir namaz haline getirmiş oluyor. Cuma'nın bir de sıhhat şartları var. Cuma'nın sahih olmasının şartları var. Sahih olmasının şartları ne demek? Tıpkı e, öğlen namazının farzının kıraati, rükusu, secdesinin içerideki şartları olduğu gibi. Cuma namazının da namaz olarak, bir blok halinde namaz olarak e, kabul olması için Dışarıda saydığı şartların dışında bir de iç şartlarının oluşması lazım. Bunun birincisi Cuma namazının vaktinde kılınıyor olması lazım. Cuma namazının vakti öğlen namazının vaktidir. Öğlen namazı kılınmadan yani öğlen namazının kılınmasının uygun olduğu vakitte Cuma namazı kılınır. Biz bunu Bizim işte takvimlerimizdeki ifadeyle öğle namazı saat işte 12'de başlıyorsa 3'te de ikindi başlıyorsa o 12 ile 3 arasında yani öğlen namazı ne zaman kılınabiliyorsa cuma namazı da aynı saatte kılınır. Kazaya kalır mı mesela 3'te ikindi vakti girdi kalmaz. Cumanın kazası yok. Cuma kendi vaktinde kılındı kılındı, kılınmadı onun yerine övlen kılınır. Cuma'yı farklı yapan özelliklerden birisi bu. Yine e, Cuma'yı farklı yapan ve sahih bir ibadet olarak yerine getirilebilmesi için gerekli şartlardan biri de Cuma'nın şehirlerde kılınmasıdır. Cuma namazının şehirde kılınması demek, İslam Devleti'nin yargı ve diğer sisteminin işlediği yerlerde Cuma namazının kılınması demektir. Şöyle algılayabiliriz, bu şu andaki coğrafi şartlarda, yaşadığımız şartlarda, anlamamız çok da kolay değil bunu. Çünkü biz şimdi şehir dediğimiz yerde ne varsa köyde de o var. Köyde ne varsa şehirde de o var. Köyle şehri biz şu anda ayıramıyoruz. Sadece köylerde ağaç fazla biraz daha. Ve köylerin yolları biraz daha çamurlu. Başka bir köy şehir farkı yok ama bu fıkıhın tehlif edildiği yakın çağlara kadar hayat e, köylerde daha doğal ve biraz daha da e, medeni şartlardan uzak yaşanıyordu diyelim. E, köyde en iyi ihtimalle bir olay olacak da oraya devlet iki tane askerini gönderecek. Devlet öyle belli oluyordu. Şehir ise öyle değil. Şehir, devletin elinin ve gücünün her an görüldüğü bir yer. Cuma namazı da devlet namazıdır. Yani İslam'ın e, devletinin vatandaşı ile buluştuğu resmi bir ibadet niteliği taşır. Bu yüzden cuma namazını aileci evde kılmak mümkün değil. İlla şehrin büyük bir merkezinde valinin de devlet başkanının da bulunduğu bir yerde kılmak gerekiyor. E, bu yüzden e, fukahanın önemli bir bölümüne göre cuma namazı bir şehirde tek yerde kılınması gerekiyor. Yani her yerde, her camide cuma namazı yok. Camiler cuma namazı kılınan ve kılınmayan diye ayrılması gerekiyor. Şimdi eskiden böyle bir imkan yani devletin elini kolunu her tarafa uzatma imkanı olmadığı için belki böyle bir ayrım yapıldı. Şimdi ise bir devletin yani ya da bir yönetimin eli köyünden şehirine kadar her yerde anında var. 20 dakika içinde 70 milyon, 80 milyon insan her şeyden bilgilendirilebiliyor. Bu nedenle Müslüman devlet olup olmamasını bir ikinci konu olarak ele alalım da bir şehir, köy şartı eskiden olduğu gibi şu anda yok. Bu nedenle uzun zamandan beri cuma namazları namaz kılınan her yerde kılınıyor. Eski fıkıh idrakinde bu doğru bir hareket değil. Cuma sadece mesela Çorum'da Çorum merkezde kılınmalı. Kazalarda da kaza merkezinde kılınmalı eski anlayışa göre. Fakat şimdi hemen hemen tüm Müslümanların alimleriyle, mütefekkirleriyle söz birliği edip ittifak ettikleri bir konu gibi duruyor bu. Dolayısıyla her ezan okunan yerde sayı oluşuyorsa hemen cuma namazı kılınıyor. İnşallah böylesinde bir sıkıntı yoktur. Ama gördüğümüz gibi bundan 150 sene öncesine kadar hatta 100 sene öncesine kadar yazılmış bütün kitaplarda... Cuma'nın sıhhatinin şartlarından birisi de Cuma'nın şehirlerde kılınmasıdır. Bu şehir kelimesi e, İmran yani yapılaşma anlamında da olur. Kadı, vali gibi yöneticinin bulunduğu yer manasında da olur. Her halükarda Cuma'nın böyle bir şartı vardır. Cuma'nın sıhhatinin bir başka şartı da Cuma'nın devletin nezaretinde kılınması şartıdır. Cuma'nın devletin nezaretinde kılınması. Çünkü Cuma öğle namazından farklıdır. Öğle namazından farkı bir tür siyasi bir namazdır Cuma namazı. Siyasi namaz şöyle yani devlet başkanı gelecek haftada bir defa devlet başkanının kendisi yoksa, valisi, valisi yoksa, işte orada kimi varsa o gelecek. Müslümanlar yöneticilerini namazda görecekler. O da onlara Allah'ı, peygamberi, ahireti namazda, cumada, hutbede onları anlatacak. Çünkü cuma'nın temel, biraz sonra göreceğiz, ana şartlarından birisi de hutbedir. Hutbede de Allah'ı hatırlatmak, cenneti, cehennemi hatırlatmak vardır. Bu nedenle Müslümanların cuma namazına bakışı gayet farklıdır. Bu kitaplarımıza, fıkıh anlayışımıza cumayı emirin yani siyasi liderin bulunduğu bir ortamda kılmak şeklinde yansımıştır. Bu bir şarttır. Bunu da şimdi şöyle tahlil edelim. Bu şartı fukaha kendi kendilerine yani böyle bir şart koyalım diye düşünerek koymamışlardır. Böyle belli bir ashab i kiramın anlayışından artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iyi veya günahkar bir liderin emriyle cuma kılma gibi bir hadis-i var ona binaen yani genel olarak ...naslara dayanan bir uygulamadan kaynaklanıyor bu. Siyasi liderin de bulunduğu bir yerde cuma namazı kılması. Burada bir iki e, meseleyi tahlil edebiliriz. Bunun mantığını bilmiyoruz. Yani asıl neden siyasi liderin bulunması isteniyor? Bir yürü e, işte tahminler yürütüyoruz. Ama en bariz tahmin cuma namazı Müslümanların e, bir arada bulunmak zorunda olduğu bir namaz... Bu bir kalabalık, e, kitlesel bir hareket diyeyim yerindeyse. Bu kitlesel hareketin devletin nezaretinde olmaması halinde yönlendirilip e, taşkınlıklara veya fitneye, fesada e, alet edilip kullanılması muhtemeldir diye devlet nezaretinde olsun bu namaz denmiş olabilir. Ama her halükarda ne için dendiği çok önemli değil. Cuma devlet ibadetidir, siyasi bir ibadettir. Burada e, laik bir devletin dini kendisine referans kabul etmeyen bir devletin cuma namazına izin vermesi ne demek olur peki? Yani kendisi mesela bir vali, namaz niyazla alakası yok, ama cuma kılınabilir belgesi veriyor. Bu Kitaplarımızdaki e, bilgilerin e, yönlendirdiği yön müdür acaba? E, Laik bir devletten de izin mi alınacak Cuma namazı kılınması için? E, ya da <gülüyor> Cumhuriyet kurulduğundan beri hilafetten sonraki dönemde e, camilerde burada e, izinname, izinname diye bir berat belgesi de deniyor camilerin girişlerinde beraat belgeleri, izin belgeleri tabelalar halinde asılıdır. 80 senedir onlar veriliyor Yani laik bir devlet düşmanı olduğu dinin en önemli ibadetlerinden birisinin yapılabilirliğine onay veriyor. Bu akla uygun mudur? Laikliği samimi bir şekilde kabul edenlerin vicdanında iyi bir hareket midir? Bu tip konulara girmemize gerek yok fıkıh dersimiz bunun alanı değil ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Müslüman Allah'tan başkasından emir almaz. Allah'ın hükmüyle hükmeden bir yönetici olursa el hakimu bi emrillah Allah'ın şeriatını tatbik eden bir yönetici olursa burada cuma kılın veya kılmayın dediği önemli o, o, o kişinin. Yoksa kendisi e, Allah'ın şeriatı yerine kanunlar koymuş, sistem koymuş birisi e, Allah'ın şeriatından bir hüküm olan cuma namazına dair kararı vermesini kabul etmeyiz biz. Ama herhalükarda e, Müslümanlar yaşadıkları şartların gerektirdiği bazı ince ayarları kendi aralarında yaparlar. Ayrı bir mesele. Cuma namazının e, dördüncü sıhhat şartı yani geçerli olmasının şartı cemaatle kılınmasıdır. E, bir cuma namazı imam hariç en az üç kişiyle kılınır. Dört kişi olmadıkça cuma namazı yoktur. <gülüyor> Ama öğle namazını kılarken biz ikindi kılarken bir kişi imam oluyor, bir kişi de arkasına geçiyor, cemaat oluyoruz. Ee, cuma namazında öyle değil. İmam artı üç kişi daha olacak. Bu sayı e, en az bu şekildedir. Diğer ulemaya göre 40 işte kişi olmadan olmaz diyen var. En azından mesela 40 e, kişiden aşağıya Cuma kılınmaz diye bir görüş de var. Ama her halükarda cuma namazı asgari dört kişilik namazdır imamla beraber. Bu sadece cuma namazı için ve cuma şartlarında kılınan bayram namazı için geçerlidir. Eğer şöyle bir alternatif düşünelim. Mesela Cuma 10 kişiyle kılıyorduk. Köyde. Ee, bir iş oldu. 5-6 kişi şehire gitti. 2 kişi de hasta gelemediler. İmamdan sonra 2 kişi kaldı. 1 kişi kaldı. E, Cuma kılmayız. öğle niyet ederiz o zaman. Sıhhatinin şartı bu demek zaten. O şart oluşmuyorsa namazı yap, kılmıyorsun. ibadeti e, Cuma kılamayınca o ibadet öğle namazı olarak yerine getiriliyor beşinci şart hutbedir cuma namazının farzından önce hutbe okunması cuma'nın hutbesi cuma'nın şartlarındandır sıhhatinin şartlarındandır ee, bu şartlar cuma'nın şartları olmazsa Cuma'yı etkileyen şeylerdir. Nasıl e, ruku olmayınca e, namaz olmuyor demiştik. Aynı şekilde hutbe okunmadıkça da Cuma namazı kılındı sayılmaz. Cuma namazı kılındı olabilmesi için hutbenin okunması gerekiyor. Hutbe yalnız biz şimdi mesela hutbe nedir diye sorsak bir 10 dakikalık konuşma aklımıza geliyor. Asıl hutbe e, hatibin yani hutbeyi irade edecek kişinin minbere çıkıp Allah'a hamd edip e, kelimeyi işaret getirip inmesidir. Yani farz olan hutbe o kadardır. Ayrıntılarına girildiğinde evet şu yapılır bu yapılır. E, önemli olan hutbe cemaatin görceği şekilde bir kişinin iki üç basamaklı bir şeye çıkıp bir sandalyenin üstüne çıkıp mesela e, üç defa elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillah dese inse hutbe yerini bulmuş olur. Ama bunun adabı var, sünnetleri var e, ayrı ayrı bunlar ayrı şeyler. Ama hutbe cuma'nın e, namaz olarak kılındığını e, görebilmemiz için şart olan hutbe hatibin çıkıp üç defa Allah'a hamd etmesiyle gerçekleşir. Bir başka şart Cuma'nın bir başka şartı Cuma namazı kılınacak yerin serbest açık bir yer olması gerekir. Halkın girmesine izin verilmeyen bir hanın yahut da bir fabrikanın mescidinde Cuma namazı olmaz. halk ...girebilmeli... ...yani insanlara açık olan yerde... ...cuma olur... ...özel mesela bir apartmanın... ...alt katını mescid olarak... ...kullanıyoruz... ...cuma günü de orada cuma kılabilir miyiz... ...kılamayız... ...neden? İnsanlar, burada cami var... ...cuma kılınıyor dendiğinde... ...kapıyı vurmadan girebiliyorlarsa... ...orada cuma namazı kılınabilir... ...apartmana kapıyı vurmadan girilmez... Kapıcı, ...kapıyı açmadan girilmez... Yani Cuma namazı, devlet namazı, siyasi bir ibalet olduğu için e, onu sağlayan şartlardan birisi de Müslüman halka açık olmasıdır. Cuma namazının önemli şartlarından birisi de budur. Bu bölümle yani Cuma'nın e, farzlarından ön şartları, Cuma'ya zemin hazırlayan dış şartları, vücubunun şartları ve sıhhatinin şartları, geçerli olmasının şartlarını konuştuktan sonra Cuma'nın işte bu büyük azametli ibadetin bir de sünnetleri var. Cuma adabı, Cuma terbiyesi, Cuma kültürü, ismini nasıl koyarsak koyalım. Cuma ile ilgili farklılıklar var. Bunları da kısaca zikretmekte fayda var. Birincisi, hadisi şeriflerde, yani Bukhari Müslim başta olmak üzere çok sahih Hadislerde cuma guslü diye bir gusül vardır. Cuma günü gusletmek sünnettir. Buna banyo yapmak diyemeyiz. Banyo başka bir şey. Yani banyo insanın e, duş alması gibi bir anlam taşıyor. Gusletmek en ince ayrıntılarına kadar temizlenmek demektir. Cumanın şartlarından olmazsa eğer e, cuma olmaz denen şeylerden değil bu ama Cuma günü Müslüman ter kokusuyla camiye gitmez. Bıyıkları ağzına girmiş şekilde camiye gitmez. Tırnakları uzamış şekilde camiye gitmez. Çorap kokusuyla camiye gitmez. Bu bir devlet namazı, protokollü bir namaz. Dolayısıyla Cuma günü gusletmek sünnettir. Lakin bu guslu şofbenin altına girip şöyle bir çalkalanıp çıkmak olarak algılamıyoruz. Kamil temizliğe gusül diyoruz. Kamilen temizlenecek. Saçından, tırnağından e, vesairesine kadar temiz olacak. E, aynı şekilde Cuma günü hafif kokular sürünmek de sünnettir. Güzel giyinmek, yani haftalık bayram gibi bir mantık olduğu için Cuma'da güzel elbiseleri giymek, misvak kullanmak ki misvak kullanmak diş temizliği manasında ele alıyoruz. Hem misvakla hem de dişle fırçayla macunla temizlik yapmak sünnetlerdendir. Cuma gününün herhangi bir saatinde Kehf suresini okumak sünnettir. Cuma namazına mümkün olduğu kadar erken gitmek sünnettir. Bu erkenlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir örnek veriyor Saniyat-ı Şerif'te. Cuma namazına ilk acele hemen giden bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Ondan sonra gelen bir inek kurban etmiş gibi sevap kazanır. Ondan sonra gelen de bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır buyuruyor. İmam hutbe irad etmek için gelip Cuma ya, yani mimbere çıktığında artık melekler defterini kapatırlar oturup zikri dinlerler diyor yani ondan sonra Cuma imamın Cuma hutbesi için mimbere çıktıktan sonra camiye gelen Cuma kılmış olur ama ekstradan fazladan bir sevap kazanmaz bir daha melekler ilk gelenlerin sevaplarını yazıyorlar demek ki daha önce de görmüştük Cuma günü ve gecesinde ...çokça salatü selam getirmekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatla anmak sünnetlerdendir. Cuma gün ibadet ve Cuma günü icabet saatini yakalamaya çalışmak önemli sünnetlerdendir. Görülüyor ki Cuma'yı farklı bir gün olarak, Cuma namazını da farklı bir namaz olarak geçirmeye teşvik eden uygulamalar var adeta Müslümanların haftalık bayramı gibi görülmeye çalışılıyor. Öyle anlaşılması gerekiyor. Cuma günü mekruh olan, yani yapılması doğru olmayan işlerde kitaplarımızda var. Cuma günü özellikle bunu yapmak yanlıştır diye ikaz edilen şeylerden biri, camide, cuma kılınan yerde geç gelenlerin erken gelenlere zahmet vermesi ya da erken gelenlerin giriş kapılarına oturup geç gelenlere, sonradan gelenlere ya içeri girme fırsatı vermemeleri gibi insanların cuma gibi mübarek bir günde birbirlerine eziyet etmeleri mekruhtur. Cuma çok sevap kazanma günüyken eziyet görme günü haline gelmemelidir. Cuma namazında uyuklamak, hutbeyi esneyerek dinlemek, hutbe okunurken, hutbe esnasında konuşmak, bunlar ciddi mekruhlardır. Hele hele hutbe irad edilirken konuşmak, cuma namazının sevabının kaybolmasına neden olduğu sahih Hadis-i Şeriflerde haber verilmiştir. Cuma hutbesini irad ederken hatip sünnet namaz kılmak temeklühtür. Hatta o kadar ki Cuma hutbesinde e, İmam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismini andığında ki salavat getirmek vaciptir bu salavatın bile sesli getirilmemesi tavsiye edilmiştir. İçinden söylesin herkes denmiştir. Neden? Bu bile bir hutbenin azametine, hutbenin ağırlığına karşı Müslümanları gevşekliğe düşürebilir denmiştir. Bunda oturup Müslüman olarak şunu düşünmemiz gerekiyor. Adeta cuma hutbeleri büyük bir koruma altına alınmıştır. Cuma hutbesi koruma altına alınmıştır. Böyle bir e, hutbenin boş sözlerle, tarih masallarıyla, hikayelerle, şiirlerle geçirilmesi ne kadar abes, ne kadar kötü bir şeydir. Yani nihayetinde Cuma hutbesi e, Müslümanın salavat getirirken bile aman sessiz ol Cuma hutbesini e, zedeleme, diye ikaz edildiği şekilde ciddiye alınıyor. Hatip de çıkıp orada eften püften şeyler, yeni çıkan yönergeler, filan işte vatandaşlık kuralları filan. Bu e, hutbenin azameti ve o minberin ilk sahibinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin büyüklüğüyle uyuşmayan davranışlardır. E, Müslümanlar hutbeyi ibadet gibi Allah'ın sözlerini dinler gibi dinlemelidirler ama hutbe irad edenler de o çıktıkları makamın sahibinin kim olduğunu ilk hutbenin kim tarafından irad edildiğini düşünerek hutbe okumalıdırlar yani bir kitaptan bir kağıt kesip ya da işte müftülükten aldığı bir hutbe kağıdını bir kere bile gözden geçirmeden tatbikatını yapmadan gelip orada kekeleye kekeleye Türkçe bir yazıyı bile kekeleyerek okuyan birisi... E, ...utanmalıdır en azından. En azından utanma. Meslek ayıbı olarak bunu görmelidir. Kaldı ki hutbe bülten okuma yeri değildir. Allah'ı zikretmek, ahireti hatırlatmak... ...cenneti ve cehennemi canlı tutmak, zihinlerde canlı tutmak için konmuş bir yerdir. Öyle bir yerde işte filan yerde site yapılacak, müftülük sitesi yapılacak... Orada kültür salonu olacak. O kültür salonunda işte şöyle yapacağız. Hadi Müslümanlar cumadan sonra çabuk oraya yardım edin. Bunlar çok çok basit şeyler. Yani o hafta o sözler konuşulduğu zaman minberde. Bir dahaki hafta hutbeye çıkan, hutbe irad etmek isteyen imama hatibe bakarken insanlar geçen hafta para verdikleri, sadaka verdikleri adamı dinlediklerini bilerek Hafife alıp dinleyeceklerdir. İnşallah e, o makamı işgal edenler Allah'tan korkarak e, ne büyük bir makamda bulunduklarını, kime vekil olduklarını düşünmüş olurlar. Yani tamam maaş veren e, ve sana imam olarak o camiye tayin etme yetkisinde bulunanlar senin üstün olabilirler. Maaş veriyor, maaş veren de istediğini konuşturuyorsa olabilir ama Allah da hayat veriyor. Allah'ta rızık veriyor, Allah'ta sıhhat veriyor, Allah'ta cennet verecek. Bir de onun verdiklerini hesaplayarak imam imam olmalı, hatip hatip olmalı. Hutbe, cuma hutbesinden de söz etmemizde fayda var. Cuma hutbesinin ana mantığı Allah'a hamd etmektir. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah demektir. Bu söylendikten sonra e, yani Müslümanın herhangi bir şekilde hutbeden inmesi halinde hutbe yerini bulmuş olur. Ama şüphesiz e, hutbenin de kendine göre bir farklılıkları e, nasıl e, zikredelim yani daha iyi olmasını sağlayan yönleri vardır. Artık bu onun kalitesine gelmiştir. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbelerinden birinin e, örnek olarak okunması e, daha edebe uygundur. Mesela Ebni Mesut radıyallahu anh'ın rivayet ettiği e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, zikredilmiş e, hutbelerinden bir tanesini okuyup, böyle bir örnek olarak okuyayım. Elhamdülillah نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضلة له ومن يضلل فلا هادية له ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما الله ومن يعصهما فإنه لا يضرر إلا نفسه ولا يضرر الله تعالى شيئًا diye mesela böyle bir hutbe okumuş aynısını okumak şart değil ama e, insanların e, Allah'ı, peygamberi, kelime-i şaleti hatırladıkları bir hutbe okumak lazım ve bu hutbe cuma namazından önce olacak ki cuma sahih olsun namazdan önce hutbe okunacak daha sonra bayramlarda göreceğiz bayram hutbeleri ise e, bayram namazından sonra okunur e, ama cuma hutbesi cumadan önce okunur e, hutbe sessiz olmaz. İmam kendi kendine, hatip kendi kendine okuyamaz. Hutbeyi muhakkak insanların ya da öndeki cemaatin duyacağı bir ses tonuyla, gür bir sesle okumak gerekir. E, hutbede, hutbeye çıktığında imam, e, minbere çıktığında, hutbe o işin adıdır minber de o işin yapıldığı basamaklı yerin adıdır. Ee, çıktığında Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve diye selam verir Müslümanlara. Ee, bu bazı alimlere göre gerekmez dendiği için bizim e, yöremizde e, hutbe irad etmek için çıktığında hatip selam vermez. Ama diğer e, Arap ülkelerinde imam veya hatip kimse minbere çıktığında Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü der, cemaate yönelir. Bu da hutbenin adabındandır. Minbere çıkınca hatip ezan okunur. Cuma ezanı okunur. Cuma ezanı okunurken hatibin oturması sünnettir. Hutbe irad edeceği zaman ayağa kalkması da sünnettir. Hutbe iki bölümden oluşması gerekiyor. Bir iki bölüm arasında oturmak da hutbenin sünnetlerindendir. Birinci hutbeyi daha uzun, ikinci hutbeyi de daha kısa tutar. Bu da edebe, sünnete uygun olur. Hutbenin İnsanların sıkıntıya gireceği, abdestlerinde zorlanacakları kadar uzun tutulması mekruhtur. Anlayacakları kısa öz bilgiler insanlara verilmelidir. Ve ahirete yönelik şeyler verilmelidir. Ve hutbenin bitiminde oradaki cemaate, bütün Müslümanlara dua etmek sünnettir. Yani şöyle diyelim hutbe e, üç kademeden oluşabilir. Bir birinci hutbe artı ikinci hutbe artı dua bölümü. Bu dua bölümü e, şöyle bir e, kırmızı nokta getirmektedir. Bütün Müslümanların bulunduğu adeta resmi namazdır dedik cuma namazı. Böyle olunca siyasi liderler de Cuma namazı kıldırdıkları dönemlerde hutbenin bu bölümü, dua bölümü, bir propaganda aracı olarak kullanıldığı da olmuştur. E, filanca işe, filanca e, şahsa beddua edildiği, yağcılık için dua edildiği de olmuştur. E, şimdi ise daha çok işte vatan millet duaları gibi dualarla geçiştirilmektedir. Ama her halükarda e, o cuma saatinde hutbe gibi mübarek bir iş esnasında müminlerin dünya ve ahiret saadeti için dua edilmesi ahiret e, ikazlarının yapılması hutbenin kıvamına daha uygun bir davranıştır. Cuma namazının incelikleri üzerinde birkaç kelime söyleyebiliriz. Cuma namazında özellikle muhakkak okunması gereken yoksa Cuma namazı olmaz denecek bir kıraat yoktur. Ama e, Cuma namazında Sebbihisme rabbikel a'la birinci rekatta Gaşiye suresi de iki, ikinci rekatta olursa e, Cuma namazı ...daha sünnete uygun olur ama şart değildir. Özellikle bunu vurgulamakta fayda var. Bilerek protesto için veya başka bir nedenle hutbeye katılmayan cuma kılamaz. O dört rekat öyle yıkılar artık. Çünkü ne demiştik? Cumanın sıhhatinin şartlarından biri hutbedir ama yetişemediği için, geç kaldığı için, adrese gittiği için gibi bir sebeple hutbeyi dinleyemeyen cuma namazını kılar elbette. Cuma namazında çok izdiham olması halinde. Yani cuma namazı kılınacak yer 200 kişilik, var orada 400 kişi diyelim. Nasıl namaz kılınacak? Çünkü ortalama bir insanın namaz kılmak için secde etmesi gereken yer en az bir 80 santim olması gerekiyor ki eğilip secde edebilsin. Yani 70 santimden aşağı insan bükülemiyor zaten. 100-120 santimde de normal namaz kılınıyor. Şimdi 200 kişilik bir mescidimiz var. Çok yağmur var. Dışarıda durulmuyor. 400 kişi namaz kılacağız. Ne yapıyoruz? Bunu Avrupa'da veya Ankara gibi camisi az, caddeleri bile kalabalık olan bir yerde namaz kılarken karşılaşırız. Cuma namazı gibi çok yoğun olan namazlarda insanlar birbirlerinin sırtına secde edebilirler. Bu ne olur? 200 kişilik yer otomatik 400 kişi olur o zaman. Öndeki secdeye gider, öndeki secdeye gidince arkadaki de onun sırtına secde eder. Sırda secde etmek diye böyle bir kolaylık var. İmam da bunu bildiği için, tabi görüyor cemaatin durumunu, ona göre secdeden hemen kalkmaz. Çünkü öndeki eğilecek, arkadaki secde edecek falan derken bayağı bir zorluk. Genelde ayakta 400 kişi durur 200 kişilik yerde. Rüküde bir yolla yapılır ama secdede sıkıntı olacağı için secdeye böyle bir çare bulunmuş. Çünkü o İzdihamda 3 kişi, 5 kişi veya 10 kişi neyse Cuma'yı kaçırmış olsalar bu çok büyük bir vebal olacak. Böyle bir kolaylık aklımızda bulunmuş olsun. Sabah namazında olduğu gibi Cuma namazının da selam vermeden önce kim imama yetişirse Cuma namazını yetişmiş olur. Selam vermeden önce yetişen yetişmiş olur. Cuma namazından farzından önce dört rekaat sünnet kılmak, farzından sonra da dört rekaat sünnet kılmak sünnettir. Böylece dört önce dörtte sonra toplam kaç namaz olmuş olur? Kaç rekaat namaz olmuş olur? Dört, altı, on. On rekaat namaz olmuş olur. Cuma namazı sünnetleri ile beraber on rekattir. Buraya bir nokta koyup sünnetleri ile beraber 10 rekaattır dedikten sonra bugün memleketimizde kılınan cuma namazı kaç rekaattır diye soruyoruz. 16 rekat kılıyoruz cuma namazını. Zuhru ahir diye bir namaz daha kılıyoruz biz. Burada zuhru ahir namazına bir vurgulama yapmamız gerekiyor. Zuhru ahir deyim olarak son övle demektir. Son övle. Ashab-ı kiramın literatüründe böyle bir namaz yoktur. Zuhru ahir diye bir şey yoktur. İmam-ı Azam'da da olmadığını görüyoruz. Zuhru ahir son dönemlere ait çıkarılmış bir kavramdır. Şöyle bir e, akış içerisinde bunu izah edelim. Şimdi Cuma'nın e, sıhhatinin şartlarını sayarken dedik ki e, şehirde olacak, emir bulunacak ve işte Cuma namazı kalabalık bir yerde kılınacak gibi sözlerden konuştuk. Bu sözler oluşmadığı zaman Türkiye gibi mesela Cuma'nın e, herhangi bir şekilde bir emir tarafından, vali tarafından kıldırılmadığı, her köyün mescidinde Cumanın kılındığı bir zamanda, Cuma'mız kabul olur mu diye bir tereddüt var. Bu tereddüt bilhassa e, Cumhuriyet döneminden sonra yoğun bir şekilde kullanıldı. Daha önceki dönemlerde de e, çok yerde Cuma kılınması, Mesela İstanbul'da yüz yerde cuma kılınıyordu diyelim. Ya bu kadar yüz yerde cuma olur mu gibi bir tereddüt var. Dönemin fıkıh erbabı, yahu bu cumalarda herhalde bir sıkıntı var. E cuma da kılmamamız halinde ne olacak? Biz cumayı kılmıyormuş, kılmıyor isek eğer, yani gidiyoruz camide, 4 artı 2 artı 4 10 rekat kılıyoruz. Ama ya cuma namazımız işte bu sözünü ettiğimiz cuma'nın farklı şartlarının oluşmamasından dolayı Cuma'mız olmuyorsa, kabul olmuyorsa bu sefer ne olmuş oluyor? Üzerimizde bir kaza kalmış oluyor. Cuma'nın kendisi kalmaz. Nesi kalır? Öylesi kalır. E cuma'nın Vakti de henüz durduğuna göre kazaya da kalmaz hala. Ne yapalım diye bir tereddütlü istifam üzerine ne yapalım diye bir soru sormuşlar. Demişler ki biz cumayı kıldık. Cumamız kabul olduysa oldu. Elhamdülillah. Cumamız kabul olmadıysa eğer üzerimize ne kalacak bizim? Öğle namazı kalacak. Biz ne yapalım? Şu son öğleyi de kıla verelim burada. Hazır camideyiz. Yedek namaz kılalım. Yedek namaz kılalım. Bu yedek hangi namaz olacak? Övleyi kılmamış olsa bir seferi ne yapıyor? Şey, estağfurullah. Cuma'yı kılmamış olsa bir seferi. Onun yerine övleyi kılıyor. Biz de övleyi kılalım bunun yerine. Eğer cumamız kabul olduysa cuma. Cumamız kabul olmadıysa e, yedeğimiz, öğle namazımız hazır. Zuhru, ahır buna denmiş. Zuhru ahır son öğle demek zaten. Kazaya kalmış öğle değil ama. O gün hala duruyor o öğle zaten. Buna da Müslümanları alıştırmışlar. <gülüyor> iki rekatta öğlenin son sünnetini de ilave edelim buna. Altı rekat öyle kılınıyor. Yani cumada şüphe varsa yedek namaz demek bunun Türkçesi. Bu e, her şeyden önce e, fıkıh inceliğine uygun bir şey değil. Çünkü fıkıh inceleyip iştihad edip ne yapacağını Müslüman'a karar vermektir. Yani hakimin önüne bir mesele gittiğinde suçlu da olabilirsin, suçsuz da olabilirsin. Suçluysan şu suçsuzsan bu hadi git dediği zaman karar vermiş olmaz ki. Zaten ya suçludur ya suçlu değildir. Hakim iştihad edecek, üzerine sorumluluk alacak, karar verecek. Fukaha da bu cuma namazı ya olmuştur ya olmamıştır dediği zaman fukahalık yapmış olmaz. Olmuş veya olmamış. Olmamış diyebilir. Cuma'mız olmuyor bizim diyebilir. Bunu demeye de cüret edememişler. O inceliği de görememişler. İştihat zorlukları diyelim bunlara fıkıhçı mantıklı bir tutum değil bu bir. İkincisi böyle bir namaz ashab-ı kiramın kıldığı namaz değil. Ashab-ı kiramın kılmadığı namazda e, Müslümanları diretmenin bir manası yoktur. Peki biz ne tavsiye ediyoruz bu konuda? E, şimdi e, Diyanet İşleri Başkanlığı bir dönem bu zuhru ahir namazını kaldırmayı denedi. Bunun için pilot bölgeler seçti Türkiye'de. Küçük cemaati az olan, camisinde cemaati az olan vilayetlerden pilot bölgeler seçtiler. Yani müftüler çok ağır tepkiler gördüler oralarda. Belki cuma namazının kendisini kaldırsaydı diyanet bu kadar tepki görmezdi. Çünkü bunun esası ayet hadisli değil ya. Halk buna mevlüt gibi sarıldı hemen. Vay zuhru ahırımız gidiyor. Eyvah din elden gidiyor oldu. Halbuki ey Müslüman zuhru ahır bu dinin esasından değil bir yedek, bir ibadet okula gönderdiğin bali çocuğun senelerdir cuma namazı kılamıyor. Cuma'nın kendisini kılamıyor. Bir gün kaymakamlığa gidip benim oğlumun namaz kılınmadığı liselerde nasıl tutuyorsun diyebildin mi? Yok. Aslını cuma'nın kendisini koruyan yok. Böyle bir ilave evet bu ilave iyidir kötüdür manasında kullanmıyoruz buna. Böyle bir ilaveye çok fena sahip çıktı halk. Buna rağmen e, Orta Anadolu bölgesinde Kayseri'de filan Zuhre Ahir kılınmıyor. Ta yıllardan beri de kılınmıyor. Anadolu'nun pilot olarak uygulanan bölgelerinde kaldırıldı. Bu Diyanet büyük şehirlerde, İstanbul'da filan, Ankara'da hala kaldıramadı bunu. Ama bir zaman sonra kaldırılabilir. Zaten Türkiye'de yaygın bu. Türkiye'de yaygın. Diğer İslam toprağında çok böyle sık görülen bir şey değil. Biz bunu şu şekilde görürsek, yani Müslümanlar e, camiye gelmişken 6 rekatta namaz kılsın bunun zararı mı var elbette yok Allah kabul etsin ne kadar güzel bir şey ama bunu cumanın parçası gibi gördüğümüz zaman ortaya sıkıntı çıkar şüphe üzerine ibadet olmaz ibadet şüphe üzerine olmaz ibadet gayet ciddi bir iştir e, ibadetin bir esası olması lazım o esas da Allah'tır, peygamberidir, fukahanın kıyasıdır, fukahanın diğer delilleridir. Eğer böyle bir imkan yoksa o zaman yapan yapar, yapmayanı da cuma kılmamış gibi kınayamayız. Eğer Müslümanların bir enerjileri varsa 4 sene devam ettiği lisede bir kere cumaya gitme imkanı olmayan çocuklarının cumasının farzını düşünsünler. Zuhur'u ardından çok Cuma-i Ahireyi düşünmek lazım. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala ve